Kıymetli Arkam Dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda Muhterem Hocamız bize tasavvufi kavramlardan, tasavvufi hıslahlardan bahsediyorlar. Profesör Doktor Ethem Cebeciyolu Hocamız. Ben sözü fazla almalı hemen hocamıza dönmek istiyorum. Muhterem Hocam, tasavvufta ölüm kavramından bahsediyordunuz. İşte ayet-i kerimelerden, has i şeriflerden örnekler vermiştiniz. Dilerseniz oradan devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu Ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain Evet ölüm İnsan var Oluşunda İnsanın Temel bütünlüğü içerisinde evet. Merkez Olarak Bir Koordinat noktası belirlemek isterseniz merkezi gösterecek. Evet. Bu referans noktası fakir acizane bana göre ölümdür. Çünkü evet. küllü nefsin zaiqaül mu'tiy tüm ileyna turcun. Her nefis ölümü tadacak. Evet. Ve sonra bize geleceksiniz. Döndürüleceksiniz. Evet yani kerime yani herkes ölecek. Kainat ölecek. Melekler de ölecek. Kullü men aleyha fan ve yebkâ vechu rabbike zül celâli vel ikram. Allah'ın haricinde ne var? Hepsi yok olacak. Tek Allah kalacak. Evet. Bunun tabii anlam kozmolojisi yani anlam bir kainat dersek... Bu anlam, kozmolojik açılımı içerisinde bu ayet-i Allah'a göre bir ifadesi var. Evet. Tamam. Peki insan olarak onun kuluyum ben ve yeryüzünde de halifesiyim. Ve ölüm şuuru, bilinci ve bilgisi bende var. Var mı? Var bende. Bu ayet-i de bana indirildi. Evet. Ben de bir insanım. Bu ayet kerime Allah açısından bakıldığı zaman böyle... Dikkat edin, Kainatı, bütün varlıkları düşünüyor. Ben kendi açımdan baktığım zaman söyleyeceğim bir kelime yokluk kelimesidir. Yokluk. Evet. Yani. yani. Bu ayet-i gördüğüm zaman şu ağzımdan çıkardım. Yokluk. Nothing. Hiç. Hiçlik. Evet. Absence değil. Evet. Yani var ama burada mevcut değil. Absence. Evet. Mevcut değil manasına değil. Hazır değil manasına değil. Nothing. Yok, yok. Biz hiçiz. Evet. var yok sadece Allah. Muhnerbe Hazretleri de zaten Vahdeti Vücut e, teorisini dillendirirken ve gündeme getirirken açıklamaya çalıştığı keyfiyetin arka planında Allahü Teala Hazretlerinin her zaman bizim bir zamanlı konuşur. Bir kere bir Allah için zaman dediğiniz zaman Allah'ı tüketmiş oluruz. Aşağı. Allah için zaman söz konusu değil. Her zaman her mekan. Yani. Allah var, mümkün me mevcut. Biz yokken de vardı. Biz yok olacağız, yine var olmuyor, devam edecek. Şu anda da var. Evet. Eskiden bize göre, mazide bize göre, merkezi bizim merkez atsak hmm. neyse şimdi de Allah, aynı Allah. Öldükten sonra da istikbalde hmm. de aynı Allah. Zaman değişimleri ve zaman üzerindeki egzistan spekülasyonları bizde ortaya çıktığında allah Teala Hazretleri için hiçbir şey ifade etmiyoruz biz. Olsak da olur, olmasak da olur. Evet. Ve lütuf etmiş, bizi yaratmış. Ve varlığımız onun varlığına mecbur. Yani o varsa varız, yoksa yokuz. Evet. Bu ayet-i ben gördüğüm zaman... ...kendi yokluğumu işar ediyor. Yani Allah'ın önünde yokluk, Allah'ın önünde hiçlik. Varlığımı da bu dünyayı yaşarken bu dış, dış dünyaya ruhumun akıl kabiliyeti, fuat kabiliyeti ile bu dış dünyaya gözde görülen en boy yükseklik gibi deterministik dünyaya açılımında orada varlık meselesi ortaya çıkıyor. Var. O evet. vardaki var olmak ile var oluş aynı şey değildir. Var oluş varın hakikatini inşa eden tuğlalardan ...temel unsurlardan sadece bir tanesidir... Hmm. ...eksistans, açığa çıkmak... ...var, var, oluş, var oluş bir... ...yaratılış, kreatris... ...creation değil, dikkat evet. edin... ...var oluş... ...varlık ayrı bir şey, e, being ayrı bir şey... ...var oluş, eksistans, ayrı bir şey... ...eksistans ayrı bir şey... Evet. ...burada tabii onun üzerinde ben... ...konuşmak istemiyorum çünkü... ...bunun e, Mudin Arabi'de bir açılımı var... Evet. ...yani Keyin... ...Keyin, kian. ...keynûnet, kâinat, kâine... ...işte bu gibi kelimelerin oluşla alakalı bir yapı var. Biz onu anlatmak istemiyoruz. Evet. Çünkü biz dünyaya gelmeden önce... ...küntüm enbâten fınmâ ahyeynâkum. Evet. Siz ölüler varoluşundaydınız. Ama dünyada değilken, de annemizin karnında bile değiliz. Bu dünyada yokuz. Bu dünyada biz yok iken neydik? Evet. ...kâne, nakız sihirli kullanılmış... ...idik yani... ...biz evet. idik... ...yok idik değil, idik... ...makâne hmm. değildik, Kâneydik. kâne idik... Dü ...kâne... ...dünyaya gelmeden önce yine kevin durumundaydık... ...oluş var yani... E, ...nerede oluş var... Evet. evet. ...biz bu dünyaya gelmeden önce... ...Allah bizim geleceğimizi biliyordu değil mi? Tabii. ...biliyordu... Evet. ...yani Allah'ın bilgisinde... İdik biz. Proje olarak mı? Yani? E, bilgi olarak. Daha Bil bilgi projeye olarak dönüşmemiş. Yani. Evet. Misal alemindeki projelere dönüşmemiş. Evet. Allah'ın el-alim ismi, el-gadir ismi, el-muktedir, kader, takdir, Allah işte orada bilgi olarak vardık. Evet. Ve insan bu, Allahü Teala'nın ilmindeki ben varım şu anda. Tamam. Ve şu anda da bak konuşuyoruz. Gerçekliğim var benim. İlminde değilim. Ortaya çıktım şu anda. Evet. Benim bu varlığım bana bakıyorsunuz. Ben bilginin taşıyıcısıyım. Allah'taki benimle ilgili bilgileri şu anda taşıyan durumdayım. Ben information'ım. Evet. Allah'ın katındaki benimle ilgili bilgi knowledge. Allah'ın bilgisini o zaman ben virgül im üzerinden ulaşacağız. Ego kelimesi karşılamıyor bu beni. Evet. Ene kelimesi metafizik yapısıyla psikolojideki egonun üzerinde bir yapıya haiz, daha soyut bir metafizik. İşte bu şekilde Allahü Teala Hazretlerini bilebilmek için men arife nefsuhu önce kendimi bileceğim, ben. önce kendimizi bileceğiz. Benim en büyük referansım Allah. Ama o Allah referansına bir ara referans, kendilik, selfness, benlik. Evet. Kendi varoluşum. Kendinde bulunan bilgi taşıyıcısı olarak bulundurduğum bilgilerin üzerinden hareketlerle kendimi enforme, yani bilgi taşıyıcısı olarak kendimi tanımaya, irfan yoluyla bilmeye çalışıyorum. Men arife nefsehu gerçekleşecek. Ve kendi bilgimin üzerinden Allahü Teala Hazretler'in bilgisini bulacağım. Her insanda bu kabiliyet olduğu için peygamber gelmese bile her insan Allah'ı bilebilecek ...her insan Allah'ı bulabilecek bir güçtedir. Evet, potansiyel var yani. Şeriat gelmediyse, peygamber gelmediyse... ...ehli sünnet ve cemaat inancına göre... ...o insan... ...sorgulanamayacaktır. Hatta neb-i ...peygamber gelmedikçe... ...biz insanlara azap etmeyiz. Ayet-i kerimesi... ...bunun bir açılımı olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bu açılımın tahtında olmak üzere... ...her insanda... ...kendi ben... ...o ben... ...öyle bir şey ki... ...Decart'ın ene... E, ...ego, kecito, cogito kojito... sum diyor ya... ...düşünüyorum evet. o halde varım... ...o düşünüyorum kelimesi... ...referans olarak... ...beni ifade etmiyor... ...çünkü ego sırf... ...düşünüyorumdan ibaret değil... ...daha öteden de ibaret... Hı. ...vehmiyat var... Evet, ...ondan sonra bir şey matematiksel var. sabitler var... ...efenime söyleyeyim... ...primordiyal... ...sabit Allah'tan doğuştan gelen otomatik bizde spontane olarak hazır bulduk bilgiler var. Ve bulacağımız, bulmamız gereken bilgiler var. Ve o bulmamız gereken bilgilere ebelik yapabilecek ara bilgiler var. Ara bilgiler. Bilgi inşası. Evet. İşte lafı fazla dolandırmak istemiyorum da şunu söylemek istiyorum. Kullümen aleyhâ fan veyab gâvesi rabı kezûl-i ikram. Allah var. Onun dışına kimse yok. Evet. La mevcude illallah diye formüle etmişler bunu. Kur'an-ı Kerim'de la mevcude illallah ibaresi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah var. Le la ilahe. Allah var. Başkası yok. Allah'tan başka ilah yok. Ve Allah'ın başkasındaki varlıkların hepsi Allah'a götüren olduğu için ilah kelimesinin arka planında dikkat edin. Bütün eşya putlaşabilir. Bütün eşya putlaşabilir. Tabii, ]abilir. kitap putlaşır, Fenerbahçe, Galatasaray putlaşır, mal, mülk putlaşabilir, doğurduğum çocuk putlaşabilir, her şey putlaşabilir. Evlat da put olabilir yani. Yani işte bunları, bu araç değerleri amaç haline getirsiniz. Ayet-i kerimezine göre sevgi piramidinin en üstüne parayı koyarsanız, peygamberimizin buyurduğu gibi ahir zamanda ümmetim, paraya tapacak. Paraya tapacak. Çünkü ilahları para olacak diyor. Evet. Allah olmayacak piramidinin son tübesinde. Allah muhafaza. Ve her şeyi paraya göre dizayn edecek. Para kafa olacak. Allah kafa olmayacak. Maalesef. İşte burada bizim insan olarak Allah'ın dışındaki bütün varlıkları fena gözüyle görmek. Evet. Diye bir kavram var sağlıkta. Yani görüyorsun ama ben şu anda evimde oturuyorum evimde oturuyorum ama Yunus Emre Hazretleri bunu çok güzel formül etmiş. Oturdum evi tarif ediyor. Ben oturuyorum, oturdum evi. Bana geliyor. Kapımı tıklatıyor Yunus Emre. Diyor ki, Mal sahibi Mülk sahibi Hani Bunun ilk sahibi mal sahibi mülk sahibi oturuyor hmm. evde bunu ilk sahibi kim? Evet, ilk sahibi kim? Mal da yalan, mülk de yalan. Hepsi geçici. Boş. Var biraz da sen o yalan diyor. ...küllümen aleyha fan ...ve vesra güzül zelal ve ikram. Anlam evini inşa ederken apartmanını temel harç malzemelerinden birisi Yunus Emre'nin bu şiirı olamaz mı? Olur, gayet yani yani. güzel. Ol, olabilir. ...gayet de tatlı bir üslupla anlatmış. Çok güzel anlamış, evet. Yalan. Yalanla bir arada sen o yalan. Bir şey yok. Evet. Biriktirdin. Oğluna kalacak. Oğlun ölecek, onun oğluna kalacak. Gidecek, gidecek. Kainat okulunca... ...bütün mülkiyet Allah'a kalacak. El mülkiye, lillah, Mülki Allah'ın. Tabii. O bütün benim dediğin şeyler senin değil... Sadece ödünç olarak belli bir zaman dilimi içerisinde bize emanet edilmiş. Emanetçiyiz yani. He, evi iyi kullanacağız. Arabamı iyi kullanacağım. Evet. Bunlar hepsi emanet. Cebimdeki para emanet benim değil. Şu vücudumuz et kemik yapısı bu da emanet. O Biz da, et kemikten ibaret değiliz. O da emanet. Giydirilmiş bir elbise. Ve lelibesna huraculen ayet kelimesine göre bu beden bir fizyolojik ve biyolojik yapımızda bir elbise olmuş oluyor. Libas olmuş oluyor. Yani hiçbir şeyin sahibi biz değiliz yani. Öyle O kadar. Evet. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Ruhtan ibaretiz. Bizim egomuz ruhumuzdur. O da Allah'ın. Ve nefaktu fiyhimir ruhi. O da Allah. O da Allah. O, ruh dediğimiz bizim ruhumuz da Allah'tan geliyor. Evet. Ayet böyle söylüyor. Ta bunların uzun açılımları var. Konularımız oralara e, açılıp da dağılmasın diye. Yani Allah var biz yok. Yani biz ölüm referanslı yaratıldık. ...buna işaret etmek istiyorum. Ölümü merkeze alacağız ya. Evet. Ve Allah da... ...yani Allah... Bir ki ...ölüm denen nesine neyse... ...bizim bu aklımız varlığını biliyor... ...mahiyetini ölümü bilmiyoruz. Mahiyete açıklanmamış. Evet. Çünkü kaderin sırrı öldükten sonra açılacak diye... hadis i şerif var. Ölümden sonrası ve ölüm... ...kader sırrıyla alakalı. Bilinemezle alakalı... ...kader bilinemez diyor. Kader üzerine tartışmayın. Var, var olduğuna inanın. Niye ölüm bilinmez oluyor? Çünkü ölüm zamanın bittiği yer. Bizim beyin simülasyonumuz ve düşünce simülasyonumuzda zamanlılık var. Ölümde zaman yok. Zamanlılığı zamansızlık kuşatmıştır. Zamansızlık kaplamdır. Zamanlılık işlemdir. Zamanlı zamansızı kuşatamaz. Zamanda akıl, zamansız ölümü kuşatamaz... ...yani anlayamaz... Evet. ...anlatırız... ...sağından sorundan. ...biz burada Kuşeyri Hazretleri'nin... ...Huru Cümine Dünya diye bahsedilen... ...bu hususunu anlatırken... ...bu konuyu izah ederken dile getirir ve... ...izah etmeye, dile getirmeye çalışırken... İnşallah. ...anlattığımız husus bu... Evet. ...bunu izah etmeye çalışıyoruz... ...yani anlatılamaz... Etrafı anlatılabiliri gündeme getirmeye çalışıyoruz. Etrafını, kıyısını, köşesini anlamaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ipuçları var. Şu öle, öleceğiniz zaman ruh boğaza gelir diyor. O zaman ve entubiyenez'in tenzunu o zaman görürsünüz. Ama o zaman görürsünüz ama. Evet. O gördüğünüz zaman ahiret ölürken görülecek. Ha ahiret varmış şu anda görüyorum. İnandım ona inanmak demek denmez bilmek denilir. ...gördüğüm bir şeye var demek... ...adı bilmekle izah edilir. Bildim diyebilirsiniz. Gözüm görmüyor ama şu duvarın arkasında... ...bir adam oturuyor. Bu inanmakla alakalı. Görmedik. Beş duyu organının... ...ötesindeki olan bir konuyu... ...anca biliyorum adam oturuyor... ...diyemezsiniz. İnanıyorum ki... ...bir adam oturuyor şu duvarın arkasında... ...kelimesini kullanma hakkın var. Gayba iman yani. Gayb, iman gaybedir. Evet. Bilinmeyene, hazır olunmayana... ...yani karşında değil... ...muhatabın değil... Yani. ...seninle beraber değil... İşte bu gaybı olan... ...imanla alakalı bir keyfiyet... ...ölüm... ...dolayısıyla aklımız... ...simülüsün yaratılış itibariyle... E, ...zamanla olması... ...münasebetiyle zamansızı... kavrayabilmesi çok zor... ...ve zamansız... ...üzerine denklem kurup... ...zamansızlık üzerine yorum yapmak... ...mümkün olmadığı için... Zamanlı düşünen fizik o zamanlı aklı ile uzaydaki kara delikleri bizim Alfa Centaurus galaktikamızda ve Samanyolu'muzda evet. iki tane kara delik var. Kara delik zamanın ve mekanın olmadığı yer. Zaman da yok, mekan da yok. Zamansız ve mekansız. Sanki ölüm Allah yaratmış. Çünkü halakalme hayatı. Ölümü de yarattı, hayatı da yarattı. Ama ölüm bak akıl ermiyor ama yaratılmış bir şey. Evet. Tebarek'in suresinin ilk ayar bu hmm. Önce ölüm yaratıldı Ondan sonra hayat yaratıldı Niye? Çünkü kün yani önce ölüydük biz Ve vardık yaratılmış, Ölü olarak yaratılmış vardık yaratılmış ama tabii. Için O da öldürülecek ölüm de öldürülecek Ölüm de, yani. bir, varoluş. Ölüm de bir varoluş Demek varoluş. öldükten sonra da ki Yani hayatımız kaybediyor öldükten sonra da Yine var olmaya devam edeceğiz hmm, evet. Bu anlatımı izah ederken Arka planda kâni fiili kullanılıyor Kainat Kevn, kiyan, keynunet Bunlar var. Evet, bir oluş var ya. Bir oluşla alakalı keyfiyet. Evet. Bu oluşla alakalı keyfiyeti siz dinlendirirken dikkat edin. Ölüm oluşu nedir? Ha, onun üzerine konuşma yapabiliriz. Ama Kane referansı üzerinden kullanabiliriz. Küntüm mematen, emmaten bilmiyorum ne olduğunu ben. Bilmiyoruz. Ama şu var. Siz uyuduğunuz zaman ölüyorsunuz. Zümer suresi ayet 42 Allah yeteveffel enfisahine mevtiha velleti lem temut fî menâmihâ ölürken ve uyurken Allah size vefat evet. Ha Demek ki izafi olarak relatif olarak kısmi ve nisbi olarak ölüm tezbesini biz her gece uykuya dalarken yaşıyoruz. Uykuya dalış esnamız ne? Uykuya dalmak değil. Dalmanın esnası ne? Evet. Uykuya varışın prosesi süreci ne? ...nedir bu... ...o proses ne... ...bunu işte... ...nasıl acaba bilebiliriz... Şu ölüm o kadar ile biliniyor... ...proses... Hmm. Yani bir tecrübe olmuş oluyor... ...uyku evet. ölümün bir... O bilinmeyen bir, bir şey... ...gidiyoruz ama... ...o karanlığı... ...mesela kara dili tarif edemiyorlar... ...ama etrafında olan... ...kozmik olaylar tarif ediyorlar... ...hep hmm. anlatıyorlar... ...şöyle oluyor, böyle oluyor. ...merkezde... ...olay ufkuna girdikten sonra... ...zaman da kayboluyor... ...mekan da kayboluyor... Zamanın ve mekanın olmadığı yer. E bütün galaktikaller demez, Andromedya galaktikasını tespit ettiler. Orada da iki tane kara delik varmış. Evet. Hubble ilk defa onu keşfettiği zaman andromeda galaktikasını, bizim galaktikada bizim güneş sistemi gibi yüz binden fazla güneş sistem varmış. Bizimkinde sadece. Orada da iki yüz bin tane güneş sistem varmış. Biz bir güneş sistem de bir tek Dünya'da Dünya içinde noktanın, Türkiye'nin bir İstanbul'un içinde bir semtinin, bir apartmanının dairesinin içinde bir odanın içinde küçük bir parçayız. Bakıyoruz bizden, bizden küçük kuşlar var. Onlardan küçük bakteriler var. Ondan küçük mikroplar var. Ondan küçük moleküller. Ondan atom. Ondan sonra daha küçük var. Ne? Atomatik, e, sap atomik partikıllar var. Atomaltı parçacıklar var. Tanrı nerelerden nereye kadar gidiyoruz Sonu. Subhanemintehayra fi sum'i hukul. Allah'ın yarattığı bu konularda akıl durdu. Akıl sıradır. Ziya Paşa yani. terkipi bendinde böyle söylüyor. Subhanemintehayra şaşkınlığa düşülüyor. Tahayyür tefaul iç yapılanma. Hayreti öznelleştirme. Tahayyura yani. hayreti öznelleştirme. Önemli bu. Evet. Nes biz nesnel mesela adamı takla açtı. Aha hayrete düştük. Bu nesnel bir hayret var. Aynı hayreti içimizde ruhun zelzelesi olarak, aklın değil, ruhun bilinmeyen tarafımızın zelzelesi olarak yaşasak ona tehayyar ederler. Tehayyar. Yani iman doğuruyor. Evet. Onun için hayrete varmak lazım. Hacı Bayram Bey'le kim hayrete vardı? Nura müstarak oldu diyor. Kim bu içsel depremi, metafizik, ruhla alakalı depremi yaşadı? Dışığa ait değil. üst depremi yaşadı, tehayyar. ...dıştaki deprem hayara. Evet. Tevâülbâbı, içselleştirme, özünelleştirme. Dıştaki hayret, hayreti nesnelleştirme. Biz dışarıdaki hayreti içe taşıyacağız... ...bizde iman oluştursun. Nura dalalım. O akıl dursun. O Profesör Annemari Şimbel'in anlatmış olduğu koan etkisi. İnsan düşündüğü şeyler. İşte ben kapıyı çarptım diyoruz değil mi? Evet. Onu, ben kapıyı çarptım değil. Kapı bana çarptı kelimesini kullanınca insan şöyle bir duruyor. Hı, değişik oluyor. Ya bir kapı hareket etmeyen cansız bir varlık. Kapı nasıl sana çarpar? Sen kapıyı çarpa ama kapı seni çarpmaz. He. Hareket etmez. Mutlaka bir güç lazım. Bu ne oldu diye anlama faaliyeti. Kafada bir yere oturtmaya çalışıyoruz. İşte o arama faaliyeti dikkat edin. Biz başka aramaları titikliyor ve kışkırtıyor. Ve menvecede ve de, vecede. Evet. Men talebe vecedde e, vecede. Ve Kim isterse. Veced ve olursa buluşur, bulur. Ulaşır. Bu akli olarak söylenmiş. Bu da bunu bir de bunun kalp planında kalbi buluş, kalbi görüş, kalbi seziş olarak talebeyi ceddeyi yaşarsanız vecedeyi, vicdanı bulursunuz. İnşallah. Birisinde o şeyi buluyorsunuz ve hatta bir matematik formunu buluyorsunuz. Bilmem öbürünü Öbüründe de Allah'ı buluyorsunuz. Veç Allah'ı bulma hali. İkisinde de bulma var yani. Bulma İkisinde de gayret var. gerekiyor. Buradan bir, bir kapı açarsak, işte ölüm olgusunu biz anlamaya çalışırken ölümün kendisi tarif edilemez. Bu bir. Ne kadar tuhaf, hayatın kendisi de tarif edilemiyor. Halbuki yaşıyoruz. Dikkat et. Biz ölümü yarattık, hayatı yarattık. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ...ve ne kadar ilginçtir ki... ...ölümün çevresini tanıtabiliyoruz... ...ve tanıyabiliyoruz... ...yaşadığımız hayatın da kendisini değil... ...yaşadığımız hayatın çevresini... ...periferisini ancak... ...tanıyabiliyoruz... ...merkezi tanımıyoruz... ...merkezi tanıyamıyoruz... Ya. ...hayatın hakikatine ...arıyorlar... ...biyologlar arıyor... ...bio hayat demek... ...loji hayat bilimi demek... Hayat bilimi. ...Araplar buna... ...ilmül hayeviyye deniliyor... ...biyoloji bilimine... ilmur hayaviye ...dirilik, canlılık hayatı... Can, ...italite... ...canlıların hayatı... Evet, evet. ...canlı... ...e peki canlılık ne oluyor... Ben, ...benim diyorsun... ...ama böcek de canlı... ...o zaman sen böcek misin... ...böyle bir mantıksat çıkarsamayla... ...böyle bir sonucu da varabilirsiniz... ...ve mâ middâbeten fil illa Allah alallâh rizquhâ... ...kımıldayan ne kadar varlık varsa... ...onların rızıkları Allah'a aittir... ...Allah'a aittir... ...kımıldamayanların ki... Dahbe, gayrı dahbe ne olacak? Onlar da Allah'a ait. Ama ayet kırma düğüne diyor, ne gayrı dahbe demiyor? Kımıldamakla rızık arasında bağlantı var. Evet. Oralarda ayrı bir konu. Oralara girmiyoruz. Hmm. Evet. İnne fil hareketi lebereketenle alakalı bir keyfiyet hmm. var. Hmm. Hareket etmek o lazım. Metafizik bir açırm var onun aslında. Oralara girmiyoruz. İşte hayat da bunun gibi. Hayat nedir? Ne olduğunu bilmiyoruz ama Y harfi dirlikle alakalı bir kelime. Bir şey e, sigil sembol, vav. E, ölümle alakalı bir sigil sembol. Ye de hayatla alakalı ilgili bir sigil ve sembol. Evet. Ve Y ya harfini yazarken eski Mısır hieroriflerinde yılan şeklinde tasvir edilmiş hayat. Hı hı, yılan şeklinde. İlginç yani evet. Ölüm de gözün ortasındaki siyah nokta olarak tasvir edilmiş hieroriflerle. Evet. Ve bu Gözümüzün o siyah noktasına da ölüm diyor. Ve Arapçada insan kelimesi gözbebeği manasına geliyor. Latince'de pupilla. Biri yılan, öbürü gözün bebeği. Çok önemli bu. Ve insan kelimesi nisyan, aklın durduğu yer. Aklın kaybolduğu yer. İnsan nakiyatı, insanın aklının ermediği bir yer, bir alan. İşte biz burada insanız değil mi? ...durdayım. Evet. İnsanlık nerede? İnsanlık deyince bu dünyaya gelmeden önce de... ...insanlık olarak vardım. Şu anda ben varım, insanlığım var. Öldükten sonra insanlıkım yine var olacak mı? Evet olacak, olacak, yani. olacak. Demek ki zaman mekan üstü... ...bir insan olarak benim bir yönüm var. Metafizik kelimesi bile anlatmakta... ...bunu hafif kalıyor ama... ...mecbur kaldığım için... ...kullanmak zorunda kalıyoruz. İşte... ...acaba metafizik ölüm ne oluyor... Tsauf şu metafizik ölüme, yani bir insan öldü. El morte, el morto, la mort. Öldü, Ö, öldü, öldü. Tamam. Allah hamdülhah. Bunun arkası ne? Hakikati ne? da ölme dönünce ölmek dediğimiz konu var ya. Bildiğimiz biyolojik ölümün hakikati oluyor. Tsauf o hakikatı ulaşmak. O hakikate ulaşan bilen bir kimse şu kaderin sırrı o zaman açılmaya başlıyor. Ama o noktaya gelen bir insan da önüne bir kamyon altın yığırsan dönüp de bu neymiş kardeşim diye bakmıyor. Nefsini öldürmüş. Evet. E, e, efendim söyleyeyim bakıyorsunuz bir Müslüman katliamı oluyor. Budistler biliyorsunuz uzak doğuda. Arakan'da. Arakan'da. Yedi bin kişi ölüyor. Onu duyuyor. Ben uyuyorum ama kozmik insan altına değer vermeyen bir insan onun için uyku uyuyamıyor. Sebebi benim diyor. Ondan sonra günlerce aç Hiçbir şey yemiyor. Yeme ihtiyacı da hissetmiyor. Bakıyorsunuz sürekli Allah'la dua halinde, konuşma ve namaz halinde ve kendini gerçekleştirme halinde. Doymuyor. Bir bakıyorsunuz, sevinilecek yerlerde ağlıyor, ağlanacak yerde gülüyor. Evet. Bela geliyor, gülüyor. Nimet geliyor, ağlıyor. Diğer insanlara benzemiyor. İnsan, insanın hakikatine çıkıp o hakikat alemindeki aslını yaşamaya çalışırsa ...Mudnarebi gibi oturur bir Futuhat-ı yazar. Ve ondan sonra der ki yazmadım, yazdırıldım. Yazdırıldım diyor. Kitap yazanlar benim gibi yazdırılanların kitaplarını anlayamaz. Husrülkem'in başına kayıt koymuş. Anlamayanlar benim kitabımı okumasın diyor. Hmm. Yani okuyacakları da kendisi söylemiş zaten. Herkes okumasın. Ben herkese yazmadım diyor. Evet. Muhterem Ahmet abimizle az önce konuştuk. Ahmet abimiz saklı olarak. Evet. Bunu ifade ettiler bizi. Bir gerçekliği var. Aynı zamanda onu ben kendime bir sıçrama, zihinsel sıçrama basamak noktası olarak da görüyorum. Ahmet Taşkut Bey'in o yapmış olduğu açıklamayı yerinde ve doğru bir açıklama. Ve mutlaka bizde ...o düşünce aslında bir sıçramaya vesile olmalı. Mutlaka saf iman nedir? Hmm. Saf kulluk nedir? Bu, bunu kaybetmememiz lazım. Şu bu konuştuğumuz konular... ...o saf kulluğun çerçevesinde... ...özel dediğimiz bir alana giriyor. Genel İslam değil bunlar. Bir rasihune fil ilim dediğimiz... ...seçkin bazı insanların kendi aralarında konuştuğu... Entelektüel zevk demeyeceğim de... ...ruhani zevk dediğimiz... ...o yönlerin tatmin etmek üzere... ...kendilerinde ortaya çıkan bir açırımı ifade ediyor. Ve şu ana kadar bakın... ...konuşurken... ...dil bilimsel olarak... linguistik olarak ölümün açıklanmasından ziyade... ...ölümün hakikati nedir acaba? Evet. Yani ölmeyi öldürmek nedir acaba? Hayatı diriltmek nedir acaba? Hayatı yaşamak ayrı... ...yaşamayı yaşatmak nedir acaba? ...aşık olmak değil... ...aşka aşık olmak nedir acaba... ...ya yüllezine aminu aminu billah... ...ey inananlar Allah'a inanın... ...imana iman etmek nedir acaba... İmana iman etmek... ...bakın neler çıkıyor... ...hayatı diriltmek... ...dirilmeyi diriltmek nedir acaba... ...ölümü öldürmek... ...yani hayatın hakikati... ...ölümü öldürmek... ...yani ölümün hakikati... ...nedir bunlar acaba... ...deyince... ...işte... ...oradan sonra yeni bir kapağı açılıyor... Evet. has havas... Her insan aynı şekilde aynı beyin seviyesine yaratılmadı. İnsanlar katman katman, avam insan 90, havas insan yüzde 10, 9, ehas silva yüzde bir. Yüzde biri yüzde edemezsiniz. Ama hepsinin özü, hülasesi, merkezi, hakikati, zirvesi Himalaya tepesi Himalaya kendisi değildir. Evet. K2 tepesi var. En yüksek tepe 8890 metre yüksekliğinde ...Everest Tepesi'nden sekiz metre daha yüksek. K2 Tepesi. Evet, K2 Tepesi. Ondan sonra Everest geliyor. O tepesi dağ değildir. Zirvesidir ama. Dağın zirvesi. Oraya çıkarsanız dağın tamamını görürsünüz. aşağılardan kalırsanız dağın tamamını göremezsiniz. Göremezsiniz. Güzel. Onun için bizim fakültenin... ...hep onu örnek veriyorum. Diyelim ki on beş katlı bina yapıldı. Üçüncü katından dışarı bakın... ...konuşacağınız şeyler azdır değil mi? Az, Efendim söyleyin mi? Dokuzuncu kata çıktığınız zaman konuşacağınız şeyler çoğalıyor değil mi? Evet. Çoğalıyor. Tabii. Son kata terasa çıktığınız zaman anlatacağınız şeyler epey bir çoğalıyor. Tabii, tabii. İşte onların konuşacağı çok şeyler var. Az konuşabilecek. Onun için şehirli olun. Köylü olmayın diyor. Köylüleri düşürmek, küçük düşürmek için söylenmiyor bu. Yani avam kalmayın. Elit olun, seçkin olun. Bakış açısını geliştirdin. Tabii. Yani, tabii. Velayet. ...yani Arakan'da Müslümanlar öldüğü zaman... ...uyumayın demek istiyor... ...o şey tabakası... avant tabakası uyur... Evet. ...ama Havas uyumaz... ...derviş uyumaz... ...uyuyorsa da ona da derviş denmez... ...derviş olmaya çalışıyor deriz... ...dervişler Arakan'ı izliyor gece uyuyor... ...ha daha derviş olamamış... Her ...oradan anlıyoruz olamadığını... Dervişe benzeyen mi diyeceğiz onların... ...müştebih derviş ne diyor... ...son dersimi aldığımda... ...Müsa Topbaş Efendi Hazretleri... ...anlatmak istediği bana buydu... E tamamız o şimdi derviş oldun dedi. Aman efendim dedim Köşteki camlı köşkü var işte namaz kıldığınızda hmm. hala kılınıyor. Seyri bittikten sonra diyor. E, yani. Seyri bittikten sonra son dersi verdi. Murakabe muhabbet. E, nedir efendim dedim. E, şu anda yeni derviş oldun sen dedi. Şimdiye kadar neydim efendim dedim. On bir buçuk yıl geçmiş. Ve en son murakabe dersini bana fakire lütfetmişsiniz. Şu ana kadarki durum neydi efendim dedim. Dervişe benzeyendiniz dedi. Bundan sonra fena makamlar gelir. Ve fena makamları kesb ile elde edilmez. Vehbiyyat ile elde edilir. Allah verirse elde edersiniz. Evet. Şimdiye kadar kesb ile olan seyrüsülüktü. Bundan sonra vehb ile olan seyrüsülük yaşayacaksınız. Fena makamları. Sizin bir şey yok artık dedi. Onun için son ders Allah'ı sevmeyi artırmak. Ne kadar çok severseniz, aşkı artırırsanız, imanı artırırsanız o kadar... Fena makamını, ölüm makamını yaşarsınız. Ölümü anlatmaya buradan sonra başlamak lazımmış. Murakabeyi muhabbetten sonra yaşanan bir şey anlatılamayan bir şey. Evet Konumuz ölüm. Efendim, ölümle ilgili Risale-i Kuşeyli'ye de... ...hani çerçevesini böyle çizmeye çalışıyoruz. Evet. Kalpleri yumuşatan ölümü sık sık hatırlamak lazım. Ve ölüm... Dikkat edin, bir yokluk kişilik çağrışımı yapsa da bizde hayatı tetikliyor. Yani hayat farkındalığı oluşturuyor. Her şey zıddıyla bilinir. Evet. Bu yüzden hep onu düşünüyorum ben. Osman hocamızın yazmış olduğu kitaplar arasında ölümü anlatan kitapları var biliyorsunuz. Çok güzel kitablar. Son nefes kitabı son var Son nefes kitabı çok evet, önemli bir kitap evet. okunması lazım. Evet. Mevlana'nın işte e, Kırık Testi e, kitabı bu. vardı ilk zamanlar. Daha evet. sonra o genişleri daha farklı bir kitap haline geldi. Evet. Arkasından bu son nefes yani ölümü ayetlerin ışığında, hadislerin ve hikemiyatın ışığı altında bir ölüm tasviri, illüstrasyonu ...yapmaya çalıştı Osman Hocamız... ...o kadar etkilendim ki... Evet. ...bazı yerler var... ...anlamakta zorlandığım yerler oldu... ...ama anlamakta zorlandığım yerlerde... ...gece ben uyku uyuyamıyorum... ...çünkü zihin çilesi çekmeye... ...alışmış bir insanım... ...okudum anlayamadım... ...anlayamayınca... E, ...koan etkisi, hayrete düşmüşlük... ...kalpten bir sezgiyle... ...hissetmeye çalıştım. Anlayamadığınız hissetmeye çalışın. Hissetmeye çalıştınız ya. Hatta hiç unutmam. Kafadaki bilgiyle kalpteki heyecan. Kafadaki bilgi imana en ulaşma. İmana ulaşma var ama en direkt olarak ulaşmam. Kalpteki hissedilen imana direkt ulaşma var. Bizim tasavvuf doçenti arkadaş Muhammed Bey... ...derse talebelerine şöyle bir cümle kullanmış. Talebeler yazmışlar, internette, YouTube'da da paylaşmışlar sosyal medyada. Evet. Beni çok düşündürdü çünkü fakir, 42 yıldan beri mesleğim öğretmenlik. Yani fakülde de profesörlük yapıyorum ben. Pek çok, binlerce, on binlerce talebe geldi geçti işte benim önümden. Evet. Yani eğitimciyim, bir akademisyenim. Beni çok etkiledi. Yıllarınızı verdiniz. Yani. Onu düşünmeye çalıştım. Anlamaya çalıştım. Dedik, demiş ki bizim Muhammed... ...benim işte doktora talebem. E, Talebeler... ...bilgi veren hoca var... ...bir de heyecan veren hocalar var. Heyecan veren bile bilgi veren. Evet. evet. Siz heyecan veren hocaları öncelleyin. Ruh veren... ...hocaları öncelleyin. Kuru bilgi veren hocaları da... ...ikinci plana atın. Çünkü... Bilgiyi herkesten, her yerde, her zaman, her kitaptan kolayca bulabilirsiniz. Ama heyecan verecek adam bulamazsınız. Hmm, güzel. Tabii, bilgi her yerde ulaşılabilir bilgiyi Ama heyecan farklı bir şey. Bu beni çok düşündürdü. Sırf heyecan, yani hedonist bir yapı da olabilir bu. Yani bir talebe gider, bir genç kızdan da etkilenebilir. Bir... Fenerbahçe futbol takımının attığı golden de etkilenebilir. Rap müziği, Şakirin bir müziği. Efendim söyleyeyim. Lady Gaga'nın bir müziği. Bundan da etkilenebilir. Bengamlı Hazan, Sense Bahar dinle de vazgeç. Böyle bir klasik Türk müziği de etkilenebilir. O zaman heyecanın meşru olanı, meşru olmayanı. Hı, hmm, iman tabii. Meşru iman, olanı var, meşru olmanı iman. var. İman heyecanı ...inşa eden heyecanlar... ...bu heyecanlar... ...olduğu takdirde... ...bilgiden daha üstün olabilir... ...ama doğru olan şu... ...bilgiyle... ...heyecanı bir araya mezzedip... ...heyecanlı bilgi vermek... ...veyahut da bilgili heyecan vermek... Dengeli ...doğrusu tabi... ...ikisi aynı anda olacak... olacak ...sırf yani. bilgi, kuru bilgi olup heyecan olmazsa... ...sıkıntı... ...sırf heyecan olur... Bilgi olmazsa o da eksik. O da eksik. Yani. Onun evet. için tasavvuf yolunda bir hal keyfiyet var biliyorsunuz. Evet. Bu hal ve keyfiyet anlatırken ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'e ve hadislere doğrulatırmadıkça diyoruz. Bizim yolumuz Kur'an ve Sünnetle mukayyet. Müşşidi kamil'e sordum. Sayın efendim, şu konuda ne dersiniz? Etim hocam dedi. Bu söylediğiniz husus Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok efendim dedim. Peki hadislerde var mı? Hadisleri araştırdım. Hadislerde yok. Yoksa yok dedi. Bitti. Doğrudur efendim. Bitti. Evet. Kur'an'da var? Var. Sünnette var? Var. Yok. Yok. Bitti o kadar. Ölçü net yani. Ölçü, ölçü net. Kur'an'da hadiste varsa varız. Kur'an'da hadiste yoksa yoktur. Din bu ikisi üzerine. İşte Kur'an-ı Kerim kitap. Kur'an-ı Kerim'de. Ama ateyna kitabe vel hikmet ediyor. Hikmet'e de peygamberimiz... Kur'an-ı Kerim'i anlayıp pratiğe dökebilmiş insan. Onun için Le'amruke diyor. Sen tamir işini en iyi yapan insan varlığısın. Senin tamirine, senin onarmana, senin ömrüne Le'amruke li le lefis, Evet. Senin ömrüne yemin ederim diyor. Peygamberimiz kadar güzel tamir yapan var mı? Yok, yok. Oradaki repair manasına alınabilir. Bildiğimiz zamansal ömür değil o. Ruh dünyaya geldi saftı, 14 yaşında akıl bağlı önce kirlenmeye başladı. O kirileri ruhtan tertemiz ruhtan temizleyebilme ameliyesi, şeriatı yaşarak, Kur'an yaşanarak, Hadis yaşanarak elde edilir. Çünkü Peygamberimiz kitabı biliyor ve kitabın içerisindeki öz manayı biliyor. Yani hikmet. Hikmeti biliyor. Biz sırf kitap ve Kur'an okumaları yapıyoruz. ...deyip kaldığınız zaman... ...hikmete tekme vuruyoruz anlamına geliyor... ...bugünkü bazı İslami akımlar... ...peygamberimizi inkar ederken... ...ulema akıllıklı sahtekarlar... ...Kur'an-ı Kerim'in hikmet boyutu olan hadisleri... ...yani peygamberimizi de... ...dürüp büküp çöpe atmış oluyorlar... ...ve bu fikriyat bugün iyice yaygınlaşıyor... ...Allah korusun ...ve sonunda deizm... ...en sonunda Allahsızlık, ateizm gelişiyor... ...tabii arka planlar var bunların... ...uzun uzun konuşmak lazım... ...zihniyet problemi üzerinden konuların çok ciddi olarak ele alınması ve konuşulması lazım. Bunun yolu ve yöntemi de bizim bildiğimiz yol ve yöntemlerle değil daha farklı bir yöntemle olması gerekiyor. Evet. Ben bunu kuran Kerim'in cedel metotları var. Onları içerisinde bulunup seçilip e, kurgulanması gerektiğine inanan birisi olarak bu zinet tartışmasında o bağlamda yapılması gerektiğine kuvvetle inanıyor ve kuvvetle de savunuyorum. Evet. O farklı bir konu tabii. Hakikati aramak üzere cidal. evet. Kavga etmek ve seninle küsüşmek için değil. Çekişiyorum. Hakikate ulaşmak ya, için. Doğru sende varsa alayım, kendimi geliştireyim. Ama bende doğru varsa sen daha sen de kendini geliştir. Tabii. Dikkat et. İnşaatdır orada cidal. Yoksa insan öldürmek değil. Kıtal değildir yani. Cihad da öyle. Aynı, diriltmektir cihat İslam'da. Tabii. Bu bağlamda hep ele almak lazım. Evet hocam konumuza gelirsek. Efendim. Hadi de gelelim. Tabi örnekler Tabii. çok etkileyici örnekler var. Bu anlattığı misalleri i̇mam Kuşeyri Hazretleri ya kendisi yaşamış, gözüyle görmüş veyahut da olayı yaşayanlardan bizzat duymuş, anlatmış. Evet. Ve duyup anlatanlar da Kendisi gibi Sufiler. Birinci elden kaynakları. Yani, e birinci elden birinci kaynaklar. E bugün biz de mesela nasıl öldüler? Ben ölürken başında bulunduğum insanlara oturup yazabilirim. İşte 250-300 tane ölünün başında bulundum. Evet. Salih insanların ölümüne soruyor. Yaşadığım tecrübe. Şöyle öldü. ...gözümle gözlemlediğim bu oldu... ...aslında yazmak diye. lazım... ...yazılması lazım... Tabii. ...böyle bir... ...bak İmam Kuşayr'ı yazmış... Yapmış. ...kuru cümine dünya... ...dünyadan çıkış başlığı altında bunu yazmış... ...çok önemli bu... Evet. ...ve... ...insanda... ...işte rekaik kitapları var... ...dekaik kitapları var... ...muhterim hocam... ...Abdullah İşler Hoca... ...bana... ...Allah ömrünü uzun etsin... ...yüz yaşına yaklaştı... ...Allah ona merhamet etsin... Amin. Amin. ...Allah sağlık, Şifatini afiyet versin... ...Yetem Hoca... ...fıkıhla çok uğraşıyorum ben... ...bazen kalbimin... ...kasvet kapladığını hissediyorum... ...dekaik kitaplar... ...rekaik kitaplar... ...evet, kitabı züt ve rekaik... Evet, ...o kitapları... ...okuma ihtiyacı hissediyorum... ...o kalbimin... ...fıkıhçı sertliği gitmesi için... Demek ki da buna ihtiyacı var. O, tabii, tabii. o şekilde yani, de bir tavsiye de bulunmak gerekiyor. Sırf akılcı katılığı evet. insanı yani soğutur, soğuk demir gibi evet. dövülmesi, ezilmesi ve şekil vermesi zor bir olaydır. Kolay bir olay değildir. Evet. Diyor ki İmam Kuşeyri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şüphesiz ki kul Ölüm sancılar içinde kıvranır Evet İnne fil mevti le sekeratun Ölüm sırasında Sarhoşluk meydana gelir Sekerat vardır ya, ölüm. Sekerat sarhoşluk, <gülüyor> sarhoşluk nasıl oluyor pardon. Yani akıl öbür tarafa Sıçrıyor Ak, Akıl aklın çalışmadığı alana Kalbin bulunduğu alana Hiçliğin evet. olduğu yere Ahiret alanına Karanlığa yükseliyor. Burası nedir? Bilmediği bir alana çıkıyor. Evet. Aklın yükselmesi, kalbin sarhoş olması, aklın sarhoş olması, insanın sarhoş olması o ruhun yükselişini gösterir. Gaybet halinde insan kendinde olmuyor, sarhoş oluyor. Niye? Çünkü ruhun yükselişi, yücelisi o yaşanıyor. İnne fil mevti le sekaratun. İnsanlar bazen korkudan da sekere düşer biliyorsunuz kıyamet sahnesi anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de ve teran nase sukara ümahum bi sukara herkes bir sarhoçluk halinde yani herkesi sarhoş görürsün ama içki içmiş değil ki bunlar. Evet. Korkudan meydana gelen akılı yitirmek. Allah Allah. Çok dehşet. Öyle bir dehşetli dehşet sahne yani. olacak ki kıyamette akıl gidecek ve dehşet içinde ne oluyor? Ha, ne oluyor? Aklım başımdan gitti. Halidir bu bilinmiyen de karşılaşıyor. Ölünce bilinmeyen bir alana gidiyoruz. Hesap var her şeyde. Onun için mincemi, ilahvali ve laafat korkulardan, ölüm mesnesinde yaşanan korkular. Bakıyorsunuz, salih kullar ölürken aklı başında ölüyor. Evet genelde. Niye? Çünkü ölüm rabıtası yaparak nisbi ve e, relatif olarak. ...izafi olarak... ...ölümü, ölüm rabatası yaşadığı için... ...Esad Erbil ...Esad Erbil'i hazretlerin mektubatında ifade ettiği gibi... ...ölüm rabatası... ...bizi ölümle arkadaş yapar, sevgili gelir diyor... ...aklı başında olur... ...bilinmedik bir şeyle değil, tanıdık bir şeyle karşılaşıyoruz ölürken... Her gece, ...çünkü... ...her gece, her gece ölüm rabatası yapıyoruz... Tabii. ...ölümle irtibata geçiyoruz... ...kişi sevdiğiyle irtibata geçer... ...irtibata geçe geçe ölümü sever hale geliyoruz... Ölümü sevmek demek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demektir. Evet. Ulaya yuhudiniz enze amtum ennekum evli alillah min dunin nasi fetemme ölmevte. Ey Yahudiler, Allah'ı seviyorum diyorsunuz. Öyleyse en çok siz seviyorsanız ölümü çok temenni ediniz. Ölümü temenni. Seviniz yani. Evet. Demek ölümü sevmek demek Allah'ı sevmek, Allah'ı sevmek ölümü sevmek demektir. Cuma suresi ayet 6. ...dolayısıyla... ...ölen bir insanda... ...ruh salihse... ...bir kılın tereyağından çekildiği bir kolaylıklar u çıkar gider... ...niye? Evet. Bilmediği, tanımadığı bir alana değil... ...hayat boyu bir gün öleceğim dedi... ...ve her gece ölümü on dakika... ...murakabesine aldı... ...ve ölüm rabıtası kurdu... ...o rabıta onu ona dost yaptı... ...o rabıta onu ona arkadaş yaptı... ...ölüm bilinci oluştu... Evet. ...ve ölüm bilinci oluşunca... Hayatın anlamını o ölüm bilincini içerisinde bir çiçek gibi filizlendiğini gördü. Hayata anlam yükleyince de dakikasını saniyesini boş geçirmedi. Evet. Bir gün öleceğim diyen bir insan dakikayı, saniyeyi boşa geçirmez, gece uykuyu uyumaz. Yani tefekkür mevtin faydası yani. Faydası. Esad erbazlar bunları anlatıyor. Evet. Hayatın sırrı hayatın içinde çözülmüyor. Evet. Hayatın arkesi ölümdür. Ölümün arkesi, arkesi hayattır. Her şey zıtlıla bilinir. La ilaha illallah. İllallah'taki yapının arkesi la ilahedir. Evet. Bizim kendi nefsimizin ürettiği ilahlar, onları yenebilirsek, yok edebilirsek, kesebilirsek, geriye bir tane Allah kalacak. La'yı iyi kullanmak lazım. Nef'i iyi kullanmak lazım. İlla ispatı ondan sonra gelir. Evet. ve bu da varoluşsal bir keyfiyet değildir bu metafizik bir keyfiyette değildir bu tamamen kader sırrıyla alakalı ve Allahü Teala Hazretlerin ifade ettiği gibi tamamen Allah'a bağlı bilinmeyenle alakalı bir keyfiyettir evet. hidayet Allah'ın elindedir dolayısıyla Ebu Talib'i peygamberimle Müslüman yapamamıştır inneke la tehdi men ahbebte sen dilediğini imana getiremezsin. Ben dilediğimi imana getiririm. Hidayet Allah'tan. Yani. Hidayet Allah'tandır. Tebliğ bizdendir. Evet. Seferden sorumluyuz. Zaferden, Zaferden sonuçtan değil. değiliz. Çalıştın mı bu yolda? Çalıştım. Yapamadım. Olsun. Çalıştım. Tebrik ediyorum. Tebrik edileceğiz. Evet. Ama çalışmadıysan onun hesabı var. Zaferi ulaşmak diye bir gayeyle çıkmayacağız. Develeneceğiz, çabalayacağız... ...uğraşacağız vesaire... Evet. ...şimdi burada bağlamdan kopmak istemiyorum ben... ...kontekst içerisinde kalmak istiyorum... ...şüphesiz ki kul... ...ölüm sancılar içerisinde kıvranır... ...can verme sarhoşlukları... ...ve ızdırabı ile pençeleşir... ...o zaman mafsallar... ...birbirlerine selam vererek... ...vedalaşırlar... ...ve sana selam olsun... ...sana selam olsun... 217 tane mafsal var biliyorsunuz. Hareketli yarı hareketli hareketsiz mafsallar var biliyorsunuz. Evet. Bunların her biri vedalaşır selam olsun. Artık kıyamet gününde yeniden haşır oluncaya kadar sen benden ayrılacaksın. Ben de senden ayrılacağım. Elveda elveda derler ve hepsi birbirinden ayrılırlar. Hadi şerif. Bu evet. Iraki evet, e, İhya kenarında 4. sayfa 448'de Evet. Ve Tenzih adlı eserin ikinci cilt e, 375'in sayfasında geçen bir hadis-i şerif. Yani e, burada ölümün e, arka planı anlatılırken e, mafsallardan her mafsala göre ölümün yavaş yavaş gerçekleştiği, aniden gerçekleşen ölümler de var. Mümin için rahmet, kafirler için de azaptır aniden ölmek. Ani ölümler... Için. ''Rabbi la kemevtil himari'' ''Ya Rabbi beni affederseniz merkep ölümüyle öldürme'' diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza. Ya. Evet, bu Kuşeyri'nin anlatmak istediği bu ölümün yapısı ve ölüm bir bina inşa edecek... ...ve biz de Kuşeyri'nin aynasında Kuşeyri'nin ölümünü okuyacağız. Okuyacağız inşallah. Şems-i Tebriz'in de anlattığı bir ölüm var... Mevlana'nın da evet. anlattığı bölüm var. Kişinin iman kalitesine göre ölüm kaliteleri var. Ölüm evet. binasının kaliteleri var. Kimi gecekondu gibi anlatıyor, fiyatı yüz bine giriyor. Kimisi kaliteli anlatıyor, beş bin. Kimisi daha kaliteli bir inşaatı yapıyor ve anlatıyor. Bu diyor orandaki akıllı evler gibi iki milyon diyor sadece. Evet. Biz basit ölümle ölmek istemiyoruz. Kaliteli ölümle ölmek istiyoruz. Onun için kaliteli bir hayata ihtiyaç var. Kur'an'la süslenmiş ve peygamberimizin sünnetleriyle süslenmiş, kalite kazanmış bir hayatla yaşarsak o kalitede de ölümümüz olur. Tereyağının içerisindeki kılın çıkışı gibi kolaylıkla canımızı veririz. Sarhoşluk da olmaz. Aklımız başımızda güle güle bu dünyadan ayrılırız. İnşallah. Allah öyle ölümler nasip etsin.